Onların hiç koruyucusu yoktur. 12. Ayet Hiç şüphesiz Allah, iman edip de salih, sevaplı işler işleyenleri alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Küfe sapanlar, inkar edenlerse dünyada sırf zevklenip eğlenirler ve hayvanlar gibi yer ve içerler. Artık onların yeri ateştir.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 İman etmekle doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini artırır ve takvalarını verir, ateşten korunmalarını ilham eder. 18. Ayet Hala o inanmayanlar, o kıyamet saatinin ansızın kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? İşte, geleceğinin alametlerinden olan son peygamber gelmiştir. Artık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 Yeryüzünde hemen karışıklık çıkarmanız ve akrabalık bağlarını parçalamanız sizden umulan bir şey değil midir? 23. Ayet İşte bunlar Allah'ın kendilerini rahmetinden kovduğu kulaklarını sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. 24. Ayet Onlar Kur'an'ın söyledikleri üzerinde düşünmezler mi? Yoksa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 Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayan müşrik ve Yahudilere, Biz size peygamber ve İslam aleyhine bazı işlerde itaat edeceğiz demeleridir. Halbuki Allah onların gizli konuşmalarını bilir. 27. Ayet Artık melekler yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını aldıkları zaman onların halleri nice olur? Bu ayet kabir azabına işaret etmektedir. 28. Ayet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 Zengin hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Siz ise fakir, ona muhtaçsınız. Eğer ondan yüz çevirirseniz, yerinize sizden başka bir kavim getirir de, onlar sizin gibi hayırsız ve itaatsiz olmazlar. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamada meali. Muhammed Suresini dinlediniz.